Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül Efendi Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz ve her zaman olduğu gibi yine programımızın ilk bölümünde bir öykümüz var. Öykümüzün adı Dede. Ona birkaç arkadaşla beraber gittiğimiz caminin şadırvanında rastladık cuma namazı için abdest hazırlığı yapıyordu. Selamun aleyküm dede dedik. Allah kabul etsin. Selamımızı tatlı bir tebessümle birlikte aldığı mutlaka 90 yaşın üzerinde olmalıydı. Bu kadar sevimli ve bu kadar yaşlı bir insanla ilk defa karşılaşıyorduk. Saçları göğsüne doğru inen sakallarıyla birleşerek süt beyaz olmuş yüz derisi adeta şeffaflaşarak nurdan halelerle çevrelenmişti. Bizim bir şey söylememize fırsat vermeden yan yana durduğumuz arkadaşların en gencine dönerek "Sen hafızsın değil mi?" diye sordu. "Değil mi evlat?" E, e, e, evet diye kekeledi bizimki. Nereden anladınız? Hafızlar yüzlerinden belli olur dedi yaşlı adam. Ve sonra belki de kerametini gizlemek için devam etti. Yani öyle tahmin etmiştim de. Biz şaşkınlıkla birbirimize bakarken o ağır ağır abdest aldı ve cübbeye benzeyen uzun ceketini giyip Beyaz sarığını bağlarken bu sefer başka bir arkadaşımıza hitaben anne ve babalarımız sebebi vücudumuzdur dedi. Onları razı edemezsek cennetin kokusunu bile duyamayız. Evet dede bir keramet daha gösteriyordu. Çünkü konuştuğu delikanlı basit sebepler yüzünden biraz önce, Annesini gücendirmiş, namaza da onunla barışmadan gelmişti. Bir pamuğu andıran sakalını sıvazlarken, hele hele annelerimiz diye devam etti. Anneler var ya anneler. Yaşlı adamın sesi titremeye başlamış, ve henüz sözlerini tamamlayamadan gözlerinden, birkaç kere daha anne diye mırıldadıktan sonra, küçük çocuklar gibi hıçkırarak ağlamaya başladı. Annesini hatırlamıştı. Donmuş gibi ona bakıyor, fakat teselli edecek kelime bulamıyorduk. İhtiyar adamı öylece bırakıp camiye girdik. Daha sonraki günlerde defalarca aramama rağmen, dedeye bir defa daha rastlayamadım. Arkadaşlarım da görmemişler. Başka bir yerden mi gelmiş, Geçerken mi uğramış bilemiyorum, kim bilir belki de yarım asır öncesinden kaybettiği anacığına gitmiştir. Çok kıymetli dinleyicilerim, geçtiğimiz programlardan da hatırlayacağınız üzere, ihlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlardan bahis etmişti ve bu düsturların Bizim rehberimiz olması adına Üstadımız Efendimiz Hazretlerinin Bize olan emir ve tavsiyeleri muhacihesinde Hatırlarsınız ilk üç düsturu Sizinle beraber paylaşmaya çalışmıştık Bugün inşallah Vaktin müsaadesi çerçevesinde Dördüncü düstur ve beşinci düsturu Sizlerle paylaşmak istiyorum Dördüncü düsturunuz kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Burayı bir daha tekrar ediyorum. Çünkü şeytanın nefsin en fazla yol bulup girdiği, kendi emellerine bizi alet ettiği hususlardan birisidir bu. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Şimdi bir grup içerisinde, bir cemaat içerisinde, bir camia içerisinde hizmet ediyorsunuz. İslam'ı yaşamaya çalışıyorsunuz. Allah her insana ayrı bir özellik vermiş. Ayrı bir istidat vermiş, ayrı bir kabiliyet vermiş. Olabilir, arkadaşımızın birisi çok çelik çabaktır, çok hareketlidir. Başka birisi çok güzel Kur'an okur. Başka birisi çok iyi vaaz eder, sohbet eder. Başka birisi bazı meselelerin planını, projesini, programını çok iyi yapar. Başka birisi çok iyi cömertlik yapar, çok iyi fedakarlık yapar. Başka birisi dili çok mülayim, çok tatlı, gönüllere girmede. Allah ona ayrı bir kabiliyet vermiş, elhasıl. Allah herkese ayrı bir kabiliyet vermiş. Bu noktadan, diyelim ki, sizin bir kardeşiniz, bir hususta, bir sahada, bir branşta, Allah onu, ilerlere, böyle, bütün insanların sevdiği, insanların teveccüh gösterdiği bir noktaya, takdir ettiği bir noktaya getirdi. Veya o insan o sahada başarılı oldu, muvaffak oldu. Herkes tarafından takdir ve tebcih edilen bir noktaya geldi. İşte orada biz niçin o öyle de ben böyleyim demeyecek. Eğer ki Üstad Hazretleri şirkete maneviye diyor. Bir şirketin içerisindeki o şirket Çalışanlarının ortaklarının o şirkete getirmiş olduğu kar bütün şirket ortaklarına nasıl ki hissedar olarak dağıtılacak ise yansıyacak ise bir cemaatin bir camianın bir grubun içerisindeki bir insanın yapmış olduğu o fazilet diğer bütün ortaklara, şirkete manevi ortaklarına da atılacak olduğundan dolayı bizlerin o diğer kardeşimizin diğer arkadaşımızın o sahada çok muvaffak olmasından rahatsızlık duymamamız lazım. İşte bu noktadan kardeşlerimizin meziyetlerini şahıslarınızda diyor ve faziletlerini kendinize tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Yani o seviliyor, kendini seviliyor gibi ondan memnuniyet duymak. O takdir ediliyor. Şimdi tabi nefis burada biraz devreye giriyor kıymetli dinleyiciler. Bazen kendi nefsimde ben yokluyorum böyle. Diyelim ki yanınızda bir ağ şahıs met edildiği zaman sena edildiği zaman nefis ondan rahatsızlık duyuyor. Bakın nefis diyorum. Ama işte burada üstad İhlas Risalesi'nde bu hastalığın çaresini, ilacını vermiş bize. O anda nefsin rahatsızlık duyduğu hengamda siz nefsinize şunu diyeceksiniz. Ey nefis o kardeşim, o abim, o hocam, o bacım, o ablam aynı dairede hizmet ettiğimizden dolayı onun hizmetinden ben de hissedarım, benim hizmetimden o da hissedar sen niçin rahatsızlık ki demeliyiz. Bunu nefsimize tabiri caizse, aynı böyle bir iğne gibi şırınga etmeliyiz, bir şurup, acı bir şurup gibi içirmeliyiz. Çünkü onun ötesinde hasıtlık vardır. Üstad Hazretleri haset, haset edeni yer bitirir diyor. Bir de işin diğer yönü var. Hiçbir insan Allah nasip etmedikten sonra, o başarıyı, o muvaffakiyeti, o istidat, istidat ve kabiliyeti gösteremez. Dolayısıyla birisi çok güzel Kur'an okuyorsa, birisi güzel vaazı saat ediyorsa, birisi başka bir sahada muvaffakiyet göstermişse, Allah'ın yardımıyla, izniyle, takdiriyle olmuştur. Sizin ondan rahatsızlık duymanız, Allah'ın takdirine karşı rahatsızlık duymanız demektir ki, bu da mümine yakışmayan bir haslettir, bir düşüncedir, bir duygudur, bir harekettir. İşte ehl-i tasavvufun mabeyninde fena fil şeyh, fena fil resul istilahatı var. Yani fena fil şeyh bütün varlığı ile şeyhe bağlı kalarak hep onu düşünmek bu ehl tasavvufun mabeyninde diyor üstad. Ve bir de fena fil resul bütün varlığı ile Hazreti Peygamber'e bağlı kalarak hep onu düşünmek. İşte ehli tasavvufun mabeyninde fena fil şeyh, fena fil resul istilahatı var. Ben sofi değilim fakat onların bu düsturu bizim meslekte fena fil ihvan suretinde yani hep arkadaşlarını düşünme, onlar için gerekirse kendini feda edebilme düşüncesi suretinde güzel bir düsturdur. Kardeşler arasında buna tefani denir. Yani birbirinde fani olmaktır. Yani kendi hissiyatı nefsaniyesini unutup kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır. Zaten mesleğimizin esası ukuvvettir. Yani kardeşliktir. Peder ile evlat, şeyh ile mürit mabeynindeki vasıta değildir. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır olsa olsa bir üstatlık ortaya girer. Mesleğimiz haliliye olduğu için. Haliliye Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yolu, samimiyet, fedakarlık, vefa gibi yüksek hasletler üzerine kurulu dostluk ve arkadaşlık. Mesleğimiz haliliye olduğu için meşrebimiz hüllettir. Samimi dostluktur. Hillet ise en yakın dost ve en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civan mert kardeş olmak iktiza eder. Bu hilletin üssül esası samimi ihlastır. Samimi ihlası kıran adam bu hilletin gayet yüksek kulesinin başından sükut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Allah muhafaza eylesin ortada tutunacak yer bulamaz. Evet, yol iki görünüyor. Yol iki görünüyor. Caddeyi Kübra'yı Kur'an'iye olan büyük bir cadde olan Kur'an caddesi, evet, büyük bir cadde, Kur'an caddesi büyük. Herkesi için alabilir, herkes istifade edebilir, her isteyen aradığını bulur. Yaş ve kuru her şey onda vardır. Çünkü Allah kıyamete kadar gelecek bütün insanlara yetecek kapasitede bir kitap olarak göndermiştir Kur'an-ı Kerim'i. Onun için Kur'an bütün milletleri, bütün dinleri, bütün insanları, bütün kabiliyetleri, bütün yaratılmış olan mahlukat aleminde eşrefi mahlukat olan insanları alabilecek genişlikte, ölçüde, çapta gönderilmiş bir Cadde-i Kübra'dır Kur'an. Kimse diyemez ki ben aradığımı onda bulamadım. Aradığını insan onda bulabilir. Yeter ki ne aradığını bilsin. İşte Cadde-i Kübra'yı olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar bize düşman olan, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var şimdi bir hizmet treni gidiyor işte burada diyelim ki Üstad Hazretlerimiz şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar diyor bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var bilmeyerek diyor o da şöyle acizane bu hizmet trenine hizmet trenini yürütmek devam ettirmek götürmek için kaç el kaç omuz bu trene omuz verirse destek verirse bu tren varmak istediği varacağı yere o kadar erken varır ne kadar da omuz eksilirse bu yükün altını kaldırma adına. Bu yükün altında ne kadar omuz artarsa... büyük o kadar kolay, o kadar hafif, o kadar çabuk gider. Ama ne kadar omuz eksik olursa... ...bu yük o kadar geç, o kadar zor ve o kadar geride gider. İşte bu noktadan üstadımız bilmeyerek diyor... ...yardım etmek ihtimali var. Kimlerin şu mesleğimizden şimdi ayrılanların kime... Bize düşman olan dinsizlik kuvvetine. İnşallah Risale-i Nur yoluyla Kur'an-ı muciz Beyan'ın daire-i girenler daima nura, ihlasa, imana kuvvet verecekler ve öyle çukurlara sükut etmeyeceklerdir. Nasıl? İşte günde, özür düzeltiyorum, en azından 15 günde bir defa İhlas Risalesini okuyup nefse bu hatırlatmayı bu ikazı yapmakla ey hizmeti Kur'aniye'de arkadaşlarım ey hizmeti Kur'aniye'de arkadaşlarım ihlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi en müessir bir sebebi rabıtay mevttir ölümle irtibat halinde olmak daima ölümü hatırla, hatırda tutup geçici, boş veya haram olan dünyevi zevk ve lezzetlerden uzak durarak nefis ve şeytanın hücumlarından kurtulmaya çalışmak. Demek ki ihlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi rabıtay-ı Evet, ihlası zedeleyen ve riaya ve dünyaya sevk eden Tuli emel olduğu gibi riyadan nefret veren, gösterişten nefret veren ve ihlası kazandıran rabıtay-ı merttir. İhlası zedeleyen ve riyaya, gösterişe ve dünyaya sevk eden Tuli emel olduğu gibi yani hırs, bitmez, tükenmez, istek Tuli emel olduğu gibi riyadan Nefret veren ve ikrası kazandıran Rab-ı tay -ı Yani ölümünü düşünüp, dünyanın fani olduğunu mülahaza edip nefsin desiselerinin kurtulmaktır. Evet, ehle tarikat ve ehle hakikat, Kur'an-ı Hakim'in kullu nefsin zâikatul mevt, inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Hiç şüphe yok ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Zümer suresi 30. ayet. Her canlı ölümü tadacaktır. Ali Emran suresi 185. ayet mealleri. İşte bu ayetlerden aldığı dersle Rabıtayı mevtü esas tutmuşlar. Tuli emelin menşei olan tevehüm-ü ebediyeti o rabıta ile izale etmişler. Tevehüm-ü ebediyet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 yani bu ölümle irtibata geçmenin, ölümü düşünmenin faydaları pek çoktur. Hadiste eksiru zikra hazimil lezzeti lezzetleri acılaştıran tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz diye bu rabıtayı ders veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eksiru zikra hazimil lezzeti ev kema kal yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz diye bu rabıtayı ders veriyor. Fakat mesleğimiz tarikat olmadığı belki hakikat olduğu için bu rabıtayı ehli tarikat gibi farazi ve hayali suretinde yapmaya mecbur değiliz. Hem mesleki hakikate uygun gelmiyor belki akibeti düşünmek suretinde müstakbeli zamanı hazıra getirmek değil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 Asrının ölümünü de görür. Daha bir parça öbür tarafa gitse, dünyanın ölümünü de müşahede eder. İhlas-ı yol açar. Üstadımızın burada izah ettiği anlamda, kendi yaptığı rabıta Mevt demiş. Evet. İkinci sebep diyor, ben bu vakte bakıyorum. İsterseniz, burada, sohbetimizin birinci bölümüne, bir ara verelim. Sonrasında, İkinci sebep, o ikinci sebebin birincisi var. İnşallah ikinci bölümde de bu İhlas Risalesi'nin dördüncü düsturunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım kıymetli dinleyiciler. Şimdilik ben kısa bir ara verip sonrasında yine buluşmak üzere sizleri bir ilahi veya ezgiyle baş başa bırakıyorum. Evet, kıymetli dinleyiciler, ikinci sebep demiş, i̇man tahkikinin kuvvetiyle, tahkiki imanın kuvvetiyle ve marifeti saniyi netice veren, Allah'a bilmeyi netice veren, masnuattaki tefekkür-i imaniden gelen lemaat ile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 lisan hal ile dahi istenilmez. Belki ummadığı bir halde verilir. Yoksa ihlası zedelenir. Hem, وَلَا bi بِاَيَةِ سَمَانًا قَلِيلًا Bakara suresi 41. ayetin mealinde ayetlerimi az bir fiyatla yani dünya menfaati karşılığında satmayın. Ayetinin nehyine yanaşır, ameli kısmen yanar.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 ve hayata ictimaaiyeyi beşeriyenin mühim amilleri ve komiteleri iştirake enval düsturunu kendilerine rehber etmişler. Yani mal ortaklığı düsturunu. Bazen bakıyorsunuz şirketler birleşiyor. Bazen bakıyorsunuz holdingler birleşiyor. Bazen bakıyorsunuz devletler bir noktada kendi menfaatleri doğrultusunda haksızlık bile olsa birleşme lüzumunun ihtiyacını görüyorlar. Bütün su istimalat ve zararlarıyla beraber harika bir kuvvet, bir menfaat elde ediyorlar. Halbuki iştirak-ı envalin çok zararlarıyla beraber iştirakla mahiyeti değişmez. Her birisi unuma gerçi bir cihette ve nezarette malik hükmündedir fakat istifade edemez. Her neyse bu iştirak-ı enval düsturu amel-i uhreviyeye, uhrevi amellere girse zararsız, azim, menfaate medardır. Çünkü bütün enval, bütün mallar, o iştirak eden her bir ferdin eline tamamen geçmesinin sırrını taşıyor. Çünkü nasıl ki, 4-5 adamdan iştirak niyetiyle, biri gazya, biri fitil, biri lamba, biri şişe, biri kibrit getirip lambayı yaktılar. Her biri tam bir lambaya malik oluyor.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 Umum yekun ve umum nur her birinin deftere amaline bitemamiha gireceği ehle hakikat mabeyninde meşhud ve vakidir ve vüsat rahmet ve kerem ilahinin müktezasıdır. İşte ey kardeşlerim sizleri inşallah menfaat-ı maddiye rekabete sevk etmeyecek. Fakat menfaat-ı uhreviye noktasında bir kısım ehl-i tarikat aldandıkları gibi sizin de aldanmanız mümkündür. Fakat şahsi, cüz'i bir sevap nerede? Meskur yani zikredilen misal hükmündeki iştiraki amel noktasında tezahür eden sevap ve nur nerede? Evet. ikinci misal, ehl-i sanat netice-i sanatı ziyade kazanmak için iştiraki sanat cihetinde mühim bir servet elde ediyorlar. Hatta Dikiş iğneleri yapan on adam ayrı ayrı yapmaya çalışmışlar. O ferdi çalışmanın her günde yalnız üç iğne o ferdi sanatın meyvesi olmuş. Sonra teşrikül mesai düsturuyla on adam birleşmişler. Biri demir getirip, biri ocak yandırıp, biri delik açtırıp, biri ocağa sokar, biri ucunu sivriltir ve hakeza. Her birisi iğne yapmak sanatında, Yalnız cüz'i bir işle meşgul olup, iştikal ettiği hizmet basit olduğundan, vakit zayi olmayıp, o hizmette meleke kazanarak, gayet süratle işini görmüş. Sonra, o teşriki mesai ve taksimi amel düsturuyla olan sanatın semeresini taksim etmişler. Her birisine, bir günde üç iğneye bedel, 300 iğne düştüğünü görmüşler. Bu hadise, ehl dünyanın sanatkarlar arasında, onları teşriki mesaiye sevk etmek için dillerinde destan olmuştur. İşte ey kardeşlerim, madem umuru u dünyeviyede, dünyevi işlerde, kesif maddelerde böyle ittihat, ittifak ile neticeler, böyle azim, yekün faideler verir, acaba uhrevi ve nurani ve tecezi ve inkızama muhtaç olmayarak, ve fazlı ilahiyle her birisinin ayinesine umum inkas etmek ve her biri umumun kazandığı misil sevaba malik olmak ne kadar büyük bir kar olduğunu kıyas edebilirsiniz. Bu azim kar rekabetle ve ihlassızlık ile kaçırılmaz. Kim bir hidayete davette bulunursa ona uyanların sevaplarının bir misli ona gelir. Ayrıca bu durum onların ücretlerinden de hiçbir şey eksiltmez anlamında bir hadis-i şerif var bu noktadan Cenab-ı Hak bizleri inşallah bu hususta bu azim kara muhatap olan azim kâr içerisinde olan kullarından eylesin ve bu azim kârın rekabetle ve ihlâsızlıkla kaçıranlardan eylemesin biz Rabbimiz diyoruz ve ihlâsı kıran ikinci maniye geçiyoruz kıymetli dinleyiciler Evet. İhlası kıran ikinci mani. Hubbu cahtan gelen, hubbuz cahtan gelen şöhret perestlik saikasıyla ve şan şeref perdesi altında tevecchu'i ammeyi kazanmak. Nazar-ı dikkati kendine celbetmekle enaniyeti okşamak ve nefse emmare'ye bir makam vermektir ki en mühim bir maraz ruhi, en önemli bir ruh hastalığı olduğu gibi, şirki hafi tabir edilen, yani gizli şirk diye tabir edilen riyakarlığa, hutfuruşla kapı açar, ihlasız edeler. Ey kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim'in hizmetindeki mesleğimiz, hakikat ve kuvvet olduğu,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 bu nevi hubb cahtan gelen rekabet tesir etmemek gerektir. Çünkü mesleğimize bütün bütün münafidir, terstir. Madem kardeşlerin şerefi umumiyetle her ferde ait olabilir, o büyük şerefi maneviyi, şahsi, rekabet kerane, cüz'i bir şerefe ve şöhrete feda etmek, Risale-i Nur şakirtlerinden yüz derece uzak olduğu ümidindeyim. Evet, Risale-i Nur şakitlerinin kalbi, aklı, ruhu böyle aşağı zararlı süfli şeylere tenezzül etmez. Fakat herkeste nefsi emmare bulunur. Bazı da hissiyatı nefsiye damarlara ilişir. Bir derece hükmünü kalp, akıl ve ruhun rağmını olarak icra eder. Sizlerin kalp ve ruh ve aklınızı itham etmem, Risale-i Nur'un verdiği de tesire binaen itimat ediyorum. Fakat nefis ve heva ve his ve vehim bazen aldatıyorlar. Onun için bazen şiddetle ikaz olunuyorsunuz. Bu şiddet nefis ve heva ve his ve vehme bakıyor ihtiyatlı davranınız. Evet eğer mesleğimiz şeyhlik olsaydı makam bir olurdu veyahut mahdut makamlar bulunurdu. O makama müteaddit istidatlar namzet olurdu. kerane bir hodgamlık olabilirdi. Fakat mesleğimiz o kuvvettir. Kardeş kardeşe peder olamaz. Mürşit vaziyetini takınamaz. O kuvvetteki makam geniştir. kerane müzahemeye midar olamaz. Olsa olsa kardeş kardeşe muavin ve zahir olur. Yani yardımcı olur, destek olur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 Kutsi kuvvetleri bid'a rüzgarlarına karşı dayanamıyor. Üçüncü mani, korku ve tamahtır. Korku ve tamahtır. Tamah açgözlülük, doymazlık, tamahkarlık. Bu mani diğer bir kısım manilerle beraber hücumat-ı sitede tamamıyla izah edildiğinden ona havale edip Cenab-ı erhamül Rahim'inden bütün Esma-i Hüsna'sını şefaatçi yapıp niyaz ediyoruz ki bizleri ihlas tamma muvaffak eylesin. Amin demiş. Hücumat-ı Sitte mektubatta 29. mektubun 6. kısmıdır diye bir şeyh var. Evet kıymetli dinleyiciler. Allahümme bihakkil ihlasi icalne min ibadikel muhlisîn el mukhlasina amin Allahumma bi haqqil ikhlasi ij'alna min ibadikal mukhlasinal mukhlasin mukhlasinal mukhlasin amin amin Allahum diyor İhlas Suresi'nin hakkı için bizi bütün davranışlarında ihlası hedefleyen ve ihlase erdirilmiş kullarından eyle Amin, Amin. Bir daha okuyorum kıymetli dinleyicilerim. Allahumma, bıhak il ikhlas il ikhlasi icalne, min ebedik al muklisi ne muklasi ne. Amin, Amin. Allahum, İkhlas Suresinin hakkı için bizi bütün davranışlarında ikhlası hedefleyen ve ikhlasa erdirilmiş kullarından öyle. Amin, amin. Ve sonrasında bir ayet-i kerime var. Bakara suresi, 32. ayet. subhaneke la ilme lana illa ma allemtene inneke entel alimul hakim. Melekler Sübhansın Ya Rab. Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Biz de Rabbimizin melekleri gibi, o meleklerin lisanıyla, o meleklerin ifadesiyle, o meleklerin duasıyla, zikriyle, hitabıyla Rabbimize diyoruz ki, Rabbimiz Sübhansın Yarab, senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin. Ey Rabbimiz, Üstad Efendimizin bizlere ifade buyurmuş olduğu, İhlası tamme bizleri inşallah vasıl eyle. Bizleri ihlas-ı tamme muvaffak eyle. İhlas-ı kazanma adına hal ve hareketlerimizde, duygu ve düşüncelerimizde, gayretlerimizde, çabalarımızda bize yardım eyle. i̇hlas etemme ulaşmamızda mani olacak her türlü engellerden, her türlü manilerden bizi muhafaza eyle. Ve ihlasımıza samimiyetimize, u kuvvetimize leke getirecek. U kuvvetimizi, samimiyetimizi, ihlasımızı zedeleyecek, parçalayacak. Onun o güzelliğini çirkinleştirecek her türlü hal ve hareketlerden, her türlü duygu ve düşüncelerden cümle ümmetü Muhammed'i ve hasseten de şu hizmet-i imaniye ve Kur'aniye içerisinde olan kardeşlerimizi muhafaza ile Ey her şeye gücü yeten, Ey her şeyi gören Rabbimiz, Ey her şeyi idare eden, Ey her şeye takdiriyle netice verdiren Rabbimiz, Bizleri ihlası kazanma adına ve muhafaza etme adına sebepleri yerine getiren ve manileri def etme adına da gerekli hal ve hareketleri yapan her türlü duygu ve düşünce içerisinde o manilere def etme noktasında çaba sarf eden kullarından eyle diyoruz. Bir sohbet programımızda burada noktalıyoruz. İnşallah bir sonraki sabahın bereketi programında buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyor. Dudaklarınızdan dualarınızın eksik olmaması ümidi ve recasıyla Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim.